Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyer. Günaydın. Bir dolar Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Biz bugün biraz aksırıklı tıksırıklı bir günümüzdeyiz. Ama program boyunca bunu yapmayacağız diye umuyorum. Evet. Küçük kazalar olursa da kusurumuza bakmayın. <gülüyor> tamam. Şimdi hemen e, kitaplarla devam edelim. Sen başla. başlayalım. Evet. E, benim elimde bir çevre kitabı var. Çocuklar için her yönüyle çevre kitabı e, adı Arkadaş Yayınları tarafından yayınlanmış. Sherry Amsell tarafından e, işte yazılmış bir kitap. <gülüyor> Aramızda bir şey geçti ama şimdi bunu anlatamayacağım size. <gülüyor> kitap bildiğimiz çevre kitapları gibi bir kitap çok büyük bir farkı yok içerik bakımından yani konular bakımından. Ama bana ilginç gelen yanı kitabın. Nasıl sunduğu bu konuları nasıl ele aldığı daha doğrusu hangi bakış açısıyla ele aldığı bu kitap hakkında beni en çok düşündüren konu da o oldu çünkü kitap anladığım kadarıyla işte Amerikalı öğrenciler için ilkokul düzeyi öğrenciler için hazırlanmış bir kitap ders kitabı mı? Gibi e, bir kitap. Yani öyle bir kaynak. Hani okullarda rahatlıkla ha, kullanılabilir hiç. türden bir e, kaynak. Öğretmenler için de bir kılavuz var arkasında zaten. Hı -hı. E, yani okullar için okullarda da kullanılmaya uygun biçimde hazırlanmış bir kitap. Değilse bile bir ders kitabı ama ders kitabı olduğunu sanmıyorum. E, kitabın bakış açısı dolayısıyla bir sürü şey var. Işte Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir sürü bir sürü vurgu var e, kitabın içinde. Yani bu tabii ki e, işte... Türkçesi hazırlanırken uyarlama yoluyla azaltılabilirdi ama bu bir tercih zaten azaltılmaması da hani o kadar da kötü bir şey değil. Amerika'da bunun yani orada bunu nasıl verdiklerini anlamak açısından da o anlamda hı hı. iyi bir örnek. Fakat beni asıl düşündüren nokta kitabın bakış açısı. Kitap genel olarak yani bugüne kadar bizim ele aldığımız çevre kitapları arasında en sistemi sürdürmeye dönük olan kitap <gülüyor> şu anda var olan sistemin içinde nasıl çevreci bir hayat sürdürebiliriz daha çok. Vurgulayan bir kitap <gülüyor> yani işte e, petrol sızıntısından bahsettiği e, ölçü noktada işte petrolü e, nasıl daha güvenli kullanabileceğimizi anlatıyor. Ee, yani Mesela. şöyle <gülüyor> bir yaklaşımı mı var bu kitapta e, şu an içinde var olduğumuz durumu hani kökten bir değişiklikle sağlayalım. E, ...yok edip yeni bir şey başlatamayız. Yok, o yüzden hani bunun içinde buna uyum sağlayarak... ...hem bu duruma, yaşam biçimine... ...hem de dünyaya zarar vermeden nasıl yaşayacağımızı arasında... Yani evet şimdi kitap tabii ki dünyaya zarar vermeden nasıl yaşayacağımızı anlatıyor temel olarak. O anlamda bir problem yok ama bakış açısını var olan sistemi sürdürmek üzerine kurmuş. Yani buradan da ben hani bunu çok düşündüm gerçekten. Bu kitap beni... En çok bu konuda düşündürdü. Sonra da dedim ki yani herkes militan çevreci olmak zorunda değil ki. O noktada da çok mantıklı geldi bana. Uh -huh. Yani herkes militan yapacak halimiz yok çevre konusunda. E, dolayısıyla çevre konularını ciddiye alan bu konuda belli bir duyarlılık geliştirmiş, belli bir donanım edinmiş insanlar yetiştirmek için uh -huh. e, tabii ki çok e, doğru bir yaklaşım olduğunu da düşündüm bir noktada. Ee, o yüzden de yani tabii sistemin sürdürülebilirliğinin de önemsiz olduğunu düşünmüyorum. Her şeyi yıkalım ve baştan şifre öyle bir şey de çok gerçekçi değil zaten. O anlamda kitap farklı geldi bana ve bu farkı yüzünden de aslında biraz bu kitap hakkında konuşmak yani istedim. Yani bir tür uzlaşma kitabı gibi bir şey mi bu? Uzlaşma da çok fazla olur tabii ama yani e, sistem içerisinde nasıl çevreci yaşayabileceğimizi anlatan çocuklara bu konuda donanım veren bir kitap. Hı hı. E, bu anlamda da e, önemli olduğunu düşündüm kitabın ee, kitabın konuları çocuklar için her yönüyle çevre kitabı adı ee, kitabın konuları konusundan önce alt başlığında bir okuyayım evde okulda veya oyun oynarken çevreyi korumaya nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenin güzel diye zaten hani günlük yaşam içerisinde Hı. ne yapabiliriz Bununla ilgili hangi bilgilere ihtiyacımız var o bilgilerle ne yaparız ee, gibi bir yaklaşıma çeviri e, Can Sevinç bunu demi söylemeyi unutmuştum kitabın Hı. çevirisi Can Sevinç'e ait ee, işte ebeveynler için bir girişle e, başlıyor içindekiler işte gezini, gezegenimizin nasıl işlediğini anlamak burada gezegenle ilgili yani genel çevreyle ilgili genel Hı -hı. bilgiler veriyor işte çevre nedir sorusuyla başlıyor zaten ee, atmosferi anlatıyor mesela atmosferin rolü nedir nasıl oluyor da dünyanın etrafında ya, hava ya bu hani Hı -hı. nasıl oluyor da dünyanın etrafında duruyor bu hava işte kıtalar nasıl oluştu gibi bir konu da var burada evet Oksijen döngüsünü anlatıyor, su döngüsünü anlatıyor, enerji döngüsünü anlatıyor. Bu bölüm baya önemli Hı -hı. bir bölüm, işlevsel bir bölüm yine. Ee, gezegenimizin yaşam alanlarını anlatıyor. Şu ekosistemlere bakıyor işte çöller, bataklıklar, çayırlar, okyanuslar, Hı -hı. kutup bölgeleri gibi. Kentsel çevreyi de tabii anlatıyor. Bizim çevre üzerine etkilerimizden söz ediyor üçüncü bölümde. Ee, Kilit taşı canlı türleri diye bir e, başlık var ki ben bu başlığı çok önemseyi verdim. Ee, nedeni de biraz sonra o bölümden geçerken üstünden zaten anlatırım. Kilit taşı canlı türleri önemli bir e, ifade. İlk defa duydum böyle bir şey. Yani bu çeviri olarak kullanılmaya ben de hani daha önce duymamıştım. İyi bir e, uh -huh. örnek, şey çeviri olmuş. E, doğrusu onu söylemeden geçmeyeyim. E, i̇şte kayıp yaşam alanları, ormansızlaşma, kaybolan yağmur ormanları, çölleşme. Ama bunun yanında işte gürültü kirliliği Mesela bu başka hmm. çevre kitaplarında da denk gelmiştik bu konuya. Gürültü kirliliği evet. ele alınmıştı. İşte hava kirliliği vesaire ele alınırken. Bunda e, ben ilk defa rastladım e, anlatıldığında çocuklar için çevre kitabında. Belki vardır başka örnekler ama ışık kirliliği. Aa, evet. Yani çok önemli ve hep görmezden geldiğimiz, ihmal ettiğimiz, belki de çok alıştığımız bir konu. Hani, Metropollerdeki ışık. E, tabii yani bakıp da yıldız görebilen kaç kişi kaldı mesela İstanbul'da yani. Bu konu o yüzden... Evet. Ee, ...yine ele alınıyor ve nasıl ışıkla... Bu ...çok basit bir şey aslında bir tane fener yakıyorsun... ...bir sürü zarar veriyorsun sadece ışıkla. Yani o anlamda çok önemli bir e, bölüm. İşte hava ve su e, konusu var. Ardından yine kitapta ele alınıyor. E, işte aşırı balık avlanmadan vesaire... ...yani okyanuslardaki balık avlanma meselesi. Okyanuslar kimsenin değil... E, ...kim ne diyecek kime... ...hani öyle bir evet. mesele var. Evet. Doğal hazinelerimizi kaybetmek diye bir başlık var. Biyoçeşitliliğin kaybından söz ediyor. Soyu tehlikede olan türlerden, kaçak avlanmadan e, bahsediyor ve mesela şu soruyu soruyor doğrudan. Hayvanların soyu nasıl tükenir? Çünkü bir sürü insan için yani şöyle bir laf vardır. Bugün sokakta hani hemen rastlayabiliriz. Yani işte koskoca deniz balık mı biter ya diye. Hani halbuki işte Bitiyor. 100 küsur, 150 bilmem kaç e, tür balık varmış. Şimdi kalmış 10 tane yani bunu çok belli ki ölüyorlar, gidiyorlar yani bitiyorlar. Eee Çöp ve geri dönüşüm konusu var. Yine çok önemli, çok ciddi bir e, konu. İşte tasarruf bilgisi, geri dönüşüm, yeşil ipuçları gibi bilgiler veriyor. Kompost yapmaktan yine söz ediyor. Tabi biraz daha Amerikan yaşam tarzına e, uygun öneriler var burada. İşte çünkü e, kitap genelde bahçeli evde yaşayan çocukları daha çok düşünüyor. Yani büyük şehirlerdeki Amerikan yaşam taze deyince aslında yanlış oluyor o da yani. Büyük şehirlerde çok bulamayacağımız ortamlardan da bahsediyor evet. demeliyim. Çünkü İstanbul'da da yok mu yani? O kadar kolay kolay. Ee, sonra çevrecilik ve yeşil yaşam yani bu önemli bir konu başlığı olarak yine burada. Ee, enerjiyle ilgili meseleler var özellikle burada. İşte organik tarım anlatılıyor. Ee, i̇şte çevre olmakla ilgili bir takım bilgiler veriyor. Çevreye yardım etmenin yolları yine bir öneri bölümü. Ve çevremizi koruyan davranışlar. Ya da işte artık günlük yaşam içerisinde neler yapabileceğimize dair bölümler içeriyor. Kitabın ön sözünde de aslında ilgimi çeken bir bölüm oldu. Genelde hani bizim nasıl diyeyim işte ya ben mesela çevre konularını anlatırken yani neredeyse hani ya öldük bittik diye bakarak anlatıyorum konuyu. Yani hani artık yani sonuna geldik artık bir şey yapmalıyız. Bir feryat bir figan hı hı. içerisinde hani anlatıyorum genelde konuyu. Ama burada mesela çok artık bu soğukkanlı bir duruş mu yoksa o dediğim hani sistem sistemle barışık bir şekilde yürütmeye çalıştığım için bilmiyorum. Ama mesela diyor ki biz de çevreye zarar veriyor olabiliriz diye yani şimdi orada oralarda ben hep bir şaşırıyorum tabii yani hani olabiliriz çünkü hani benim kanaatim çoktan Olduk oldu bile. bitti yani hani kurtarmaya bakıyoruz artık diye olduğu için fakat hani bu yaklaşım tabii ki daha farkındalık e yaratıyor işte. Evet bir de daha makul olabilir. Yani benimki kadar e sert ve şiddetli yaklaşmak gerekmiyor belki de. Evet. Yani de işte hani militan yetiştirmek zorunda evet. değiliz. Yani bir de Aynı çocukların yani. okuduğunu düşünürsen bu kitabı ee, öyle bir laf attığın zaman ortaya oturup düşünecektir. Yani evet, yani ben bir... ne yapıyor olabilirim? Ne, ne yaptım? Ne zarar verdim? Diye bir düşünme payı bırakıyor. Evet yani işte bu mesela şeyi söylüyor. Bu da her zaman karşılaştığımız argümanlardan biridir ya işte e, dünya şimdi küresel ısınma işte buz çağı vesaire bir sürü şey konuşuluyor ya Hı -hı. işte. E bu dünyada ilk defa olmuyor ki bundan önce de Buzul çağı yaşanmış. Bundan önce de işte ısı yükselmiş. İşte türlerin yok olması ilk defa almıyor ki. İşte al koskoca dinozorlar yok olmuş falan. Yani tamam. Hani bunlar olmuş. Bunlar ama dünyanın doğal döngüsü içerisinde olmaya da devam eden şeyler. Mesele bizim son yüzyılda yaptığımız, yediğimiz halt diyeyim. Yani ben hani işte benim yaklaşım bu. <gülüyor> e, o noktada bir soğukkanlı bakış açısı yaratıyor olması da e, iyi aslında bir yandan. E, kitabın Şimdi içinden bir takım e, bilgiler vereyim. Kitap nasıl bir sunum yapıyor? E, konuları ele alırken işte bir sürü bilgi veren metin var. Yani kitabın e, uzun uzun aslında e, metinleri var. E, bu anlamda kitabın yaş grubu yani 10 artı hı hı. E, demeliyiz sanıyorum. E, verdiği bilgi yoğunluğuna bakarak. Terminolojiyi pek ihmal eden bir yanı yok. E, bir de işte metin kutuları var bir sürü. E, o metin kutularında çeşitli e, amaçlarla kullanıyor metin Hı -hı. kutuları Örneğin deney öneriyor İşte anlatılan konuyla ilgili e, Bir deneyi uzun uzun anlatıyor Nasıl yapacaksın sonuçları nasıl değerlendireceksin Vesaire e, gibi İşte bilmelik sözcükler diye e, Bilmelik kelimeler diye bir metin kutusu var Orada da e, işte Terminolojiye dönük e, Metin kutuları bunlar İşte mesela smog nedir Hı -hı. Onu anlatıyor İşte ozon tüketici gazlar e, Ne demekmiş onu anlatıyor bir başka metin e, kutusu ne yapılabilir? Ozon tabakasından bahsediyoruz. İşte bir delik var orada artık falan filan diye. Burada diyor ki ozon tabakasını kurtarmaya şöyle şöyle yardımcı olabilirsin diye. Özellikle bu iş için açılmış bir metin kutusu var. Bu da yine e, güzel özelliklerden bir tanesi. Bunu dene diye e, bir bölüm var. Yani bu deneyle ilgili metin kutuları bir, birkaç tane farklı metin kutusu var. Yani bu e, aslında iyi geldi bana da çünkü e, biraz daha ritmi farklılaştıran evet. bir şey. E, farklı bir dikkat çekme yöntemi gibi geldi bana. Metin kutulu kitaplar benim hoşuma gidiyor zaten. Yani evet. Okuması rahat böyle aldı alıp baştan sona okumak zorunda değilsin. O kitabı açıp gözüne çarpan yerlere okuyabilirsin. Dikkatini çekebilen yerler olabilir. Aynen öyle. Benim de işime geliyor o. E, açıkçası dikkat... E, dağıldığı yerde başka bir yere yoğunlaşarak Aslında kitapta kalmamı da hı hı. sağlıyor bir yandan ee, işte bunu biliyor muydunuz diye bir Metin kutusu var Bu arada kitabın e, içinde bulmacalar var bir sürü bulmaca var işte ne denir o Sen hani siyah kutucuklu bulmacalar vardır ya kare, bulmaca mı? kare bulmaca mı denir işte sözcükleri e, yazıyorsun yerine ya da işte Çengel bulmaca falan gibi vardı ya yani sözcükleri hı hı. böyle seçer çember için alırsın işte yukarıdan aşağı sağdan sola yok çapraz vesaire ee, onlar var işte numaraları takip ederek çizip ortaya bir şekil çıkardığın türden bulmacalar var. Bir de ee, şifreli, hocam, şifreli yani. bulmacalar var. Şifre çözerek e, halledin. İşte sözcüklerin mesela sesli harflerini öyle bir e, düzenlemişler ki e, bir şifre var orada. O şifreyi kırıp sesli harfleri yeniden düzenlediğinizde ortaya anlamlı bir laf çıkıyor gibi e, parçaları var. E, kitabın ilginç Gelen bir yanı bana görsel olarak pek fazla bir bir şey yok kitapta. Yani fotoğraf falan zaten yok. Bir takım çizimler var. O çizimlerde genelde daha bağımsız çizimler. Mesela işte hemen önümde açık sayfada yağmur ormanları anlatılıyor. Ee, bir yağmur ormanı parçası var burada çizimde. Çok işte siyah beyaz bütün zaten kitap. Ee, işte bir tane maymun yuvamızı koruyalım diye bir pankart açmış. Hani o. Yani bu tip aktivistler evet, aktivist maimon olmaları gerek zaten yani çünkü işi bize bırakırsak yandık ee, hani böyle bir e, görsel e, yanı var kitabın konuları ele alırken de yine ilginç bilgiler vermiş bir sürü ilginç bilgiler vermiş kitap ee, çok güzel örnekler de var işte mesela e, şöyle bir başlık var timsahlar olta balıklarını korur Hani aslında yani. yani evet nasıl yani timsah niye olta balığını korusun. Fakat nedeni şuymuş yine Amerika'dan e, bir örnek veriyor. Amerika'daki timsahların soyu işte fazla avlanmaktan tükenmek üzere bir Hı -hı. hale gelmiş. Yani bayağı e, zor bir dönem e, zor hayatta kalmış timsahlar. E, o dönemde e, bir takım e, balıkların e, olta balıkların diğer balıkların da kaybolmaya başladığını fark etmişler. Yani timsah sayısı. Ile doğru orantılı olarak diğer balık türleri Balık türleri de azalmaya başlamış Yok olmaya başlamış Bunu araştırmışlar ee, öz, Timsahlar meğer Olta balıklarıyla Beslenen Büyük bir tür balığı yiyormuş Timsahlar hmm. o balıkları yemez hale gelince daha doğrusu Nüfusları yetmeyince artık onu dengelemeye O büyük balık türü Bir nüfus patlaması yaşamış Dolayısıyla o kadar ...çok balık tüketmeye başlamış ki... ...olta balığı. Diğer balık türleri... ...böylece giderek azalmaya başlamış. Yani bu yaşam döngüsü... ...içerisinde çok iyi bir evet, örnek. Zinciri kırılca... Evet, ...zinciri bir yerden bozuluyor. kırdığımız zaman başımıza ne geliyor? Bunun gibi daha e, başka örnekler de var. Örneğin şurada çok önemsediğim bir cümle o, var. Demin kilit taşı hayvanlar... ...demiştin. Hı, bu kilit timsah, taşı hayvanlar. Onlar Mesela kilit taşı... ...canlı türleri evet. Yani bu zaten <gülüyor> orada verilen bir <gülüyor> örnek. Bu... E, Burada bir örnek daha var aslında ondan da o zaman e, bahsedelim. Bu kilit taşı canlı türleri e, ne demekmiş? Bununla ilgili bir örnek var. E, yine Amerika'daki e, durumdan bahsediyor. Kaliforniya kıyısında e, yaşayan küçük bir memeli e, üzerine bir örnek. 1700'lerde 1800'lerde e, Kürtleri için avlanmış işte bütün susamurları. Bayağı bu Teksas Tomiks'te de vardır ya hmm, böyle hani evet şapkası. şapkası bile öyledir yani avcılık hani öyle bir şey. Onları kürkleri için avlarlar vesaire. İşte o dönemde soyları tükenmek üzereymiş neredeyse. E, fakat balıkçılar e, giderek susamurları olmayınca bir hani tuhaflık olduğunu fark etmeye başlamışlar. Çünkü meğer e, samurları deniz kestanelerini yiyen nadir ee, hayvanlardan. Bilmiyorum. Bilmişsin yani ben deniz kestanelerinin çok az hayvanın yediğini de bilmiyordum zaten. Yani hani e, bu deniz kestaneleri de e, bir tür kelp diyor. E, bir tür esmer su yosunu ile besleniyorlarmış. Bu e, deniz kestaneleri. Uh -huh. Şimdi su samurları yok olup da deniz kestanelerinin nüfusu artmaya başlayınca kelp e, Azalmaya başlıyor. Bu esmer su yosunu azalmaya başlıyor. Çünkü deniz kestenleri daha çok tüketmeye Hı -hı. başlıyor. Bayağı rahat rahat otluyorlar çünkü. O zamanda e, balıklar bu kelpler de tabii belli bir canlılığı, belli bir ortam yaratıyor. Oksijen orada. sağlıyor? Aynı Oksijen zamanda mi? bir yaşam alanı sağlıyor. Hı -hı. Fakat keltler azaldıkça balıkların yavruları saklanacak yer bulamamaya başlıyor. Balıkların yavruları saklanamayınca ye, yani yetişkin olacak kadar uzun yaşayamayınca doğal olarak balıkların türü şey soyu az, e, nüfusu azalmaya Hı -hı. başlıyor. E, dolayısıyla susamurunu ortadan kaldırdığımız zaman o bölgede aslında balıkları da kaybetmiş oluyoruz. Daha doğrusu önce yosunu kaybetmiş oluyoruz, sonra balıkları kaybetmiş Hı -hı. oluyoruz. Yani bu kilit taşı canlı türlerinin e, önemli bir örneği olarak anlatılıyor burada. E, ben tabi kitapla ilgili o kadar çok konuştum ki zaman nasıl geçti? Geçtiğinde... Çok şey var, <gülüyor> evet, çok fazla şey var. Burada e, Önemsediğimi söylediğim bir cümle vardı onu hemen e, söyleyeyim işte çöllerle ilgili e, bir bölüm var çayırlardan da söz ediyor ve diyor ki e, çöller büyüyor diyor ve e, çayır çöllere çö, e, birkaç santim e, yağmur uzaklıktayız diyor yani çayırlar çöllere birkaç santim yağmur uzakta azıcık yağmur yağmadığında bazı çayırlar yok oluyor ve çölleşmeye hmm. başlıyor hemen yani bu da çok önemli bilgi tabii aşırı otlatmadan vesaireden de bahsediyor burada. Daha söylemek istiyorum o kadar çok şey var ki bu kitapla ilgili ne yapacağız? Ee, biz e, telefon numaramızı verelim. verelim. Biz arayan bir okurumuz bu kitabı, kitabı kazansın. kazansın. <gülüyor> e, söyleyeceğin şeyleri okunar. <gülüyor> evet yani. E, kitabın ismini tekrar hatırlatalım. Kitap evet e, çocuklar için her yönüyle çevre kitabı arkadaş yayınları tarafından yayınlandı. E, şarkı ve telefon numarasını senden alın. Evet şarkı e, çizmeli kedi filminden Diablo Rojo. Telefonumuz da 0212 343 40 Çocuklar için her yönüyle çevre e, kitabını biraz önce armağan ettik. Ama bilgisini henüz alamadık. Onu biraz sonra yani biz yayından sonra arayacağız zaten. E, ha, şimdi geldi. Bahar Türk Türkdoğan'a armağan etmişiz kitabımızı. Yayından sonra kendisiyle iletişime geçeceğiz. Benim ee, elimde bir resimli kitap var. E, ama alışık olduğumuz resimli, renkli resimli kitaplar gibi değil. Çünkü renksiz. Evet. <gülüyor> e, siyah beyaz ve krem rengi oluşan bir e, grafik tasarımı var kitabın. Zıpsıp Tavşan. E, yazan Tülin Ural. Çizen Doğan Pehlevan ve Enkidu kitap tarafından yayınlandı bu kitap. E, bu bir tavşanın e, tavşan masalı. Evet. E, küçük bir tavşan var ve tek amacı aya zıplamak. E, ama ay çok yukarıda. Ama bizim tavşan asla pes etmiyor ve karar veriyor. O aya zıplanacak. E, ve bu Başlıyor çalışmalara işte zıplıyor uzun otların üstünden atlıyor ondan sonra zıplamaya devam ediyor daha yüksek bitkilerin üstünden derken giderek e, zıplama miktarı arttırıyor evet. zürafaların bile üstünden zıplayabiliyor ama e, ne yaparsa yapsın ay diye bir türlü ulaşamıyor yani teğet geçiyor, geçiyor. ayın hemen altından geçiyor e, ama bir sabah o ee, kadar çok zıplamış ki tam güneş batmış, ay yükselirken, e, ay henüz tepeye çıkmamışken bizim tavşan zıplıyor ve aya çıkıyor. Ee, Stratejik bir zamanda zıplamış Evet. Yani. Ee, i̇şte Ay ile tanışıyorlar. Ay dede ho ho ho diyor. Ho, ho, ho. <gülüyor> ee, tık tanışıp konuşuyorlar işte tavşan en büyük hayalinin oraya, oraya zıplamak olduğunu anlatıyor. Bu noktada... Hikaye bitmiş gibi geldi bana. Çünkü e, tavşanın en büyük hayali oydu ya aya zıplamak. E, zıplayınca şimdi ne olacak diyorsun ama işte Ay Dede ile aralarında bir sohbet devam ediyor. E, ve Ay Dede küçük çocuklara gece olunca masal anlattığını söylüyor. Tavşan da madem oraya gelmiş şimdi sen masal hak ettin diyor. E, ve Ay Dede anlattıkça tavşanın giderek gözleri ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. E, hatta Ay dedenin her... Şöyle bir cümle var. Zıp zıpın gözlerine Ay dedenin her cümlesinde ipekten bir kat örtü örtülüyor gibiymiş. Daha masalın sonunu dinleyemeden tam 39. kat örtüde derin güzel bir uykuya dalmış. Çok hoşuma gidiyor bu kızım. <gülüyor> 39. kat örtü güzelmiş hakikaten. Evet. Ee, ve uyandığında bir sürprizle karşılaşıyor. Sürprizi de e kitabın sonundaki sürprizi söylemeyeyim ben. E sevimli bir masal masal masal içinde masal da barındırıyor. İkinci masal okuyucuya kalmış. Ay evet. dedenin anlattığı masalı. Çünkü ee... ben metni okuduğumda orada bir böyle durdum. E şimdi ne anlatacak <gülüyor> yani Ay dede diye. Oysa e, yani orada okur için yani işte Çocuğuyla birlikte okuyan ebeveyn için açık bir kapı var aslında evet. yani orada da bir masal anlatı verin işte gibi bir kapı o yani. Evet e, Ay Dede'nin masalı bütün okurlara göre değişen e, çeşitlilikte bir masal hani koyarsanız olur. E, Tülin Ural'ın ilk kitabıymış bu. E, Sevini bir kitap. O benim hoşuma gitti özellikle görsel tasarım hoşuma gitti. E, çizen Doğan Pehlevan e, bir karikatürist, Leman dergisinde e, çiziyor. Daha önce başka dergilerde de çizimleri, çizimler yapmış, köşeleri olmuş. Ee, bu kitapta da zaten karikatürist olmasının izini hemen görüyoruz. Çünkü e, siyah figürler yani o Çin'in mürekkebiyle evet. yapılmış e, resimleri hemen çağrıştırıyor. E, ve ilginç olan genelde böyle çok renkli resimler olur ya. Bunda öyle renk, renk çeşitliliği olmadığı halde çok bana göre güçlü bir görsel ifadesi var kitabın. Evet evet yani o anlamda kitabın herhangi bir eksiği yok. Tam tersine olmuş oturmuş yani evet. o ne kadar güzel bir kitap. Yani beni görsel olarak çok çekiyor bu kitap evet. zaten. Yani açıp baktığım bir kitap görsel olarak. Bir de küçük yaş çocuklarda hani daha küçük bir yaşına Hı. kadar küçük bebeklerde deniyor ya renkleri algılamazlar ve kontrastları, ha, kontrastları algılayabiliyorlar evet. diye. Hani e, sadece resimlerine bile birlikte bakabilirsiniz ufak çocuk çocuklu kişiler Hı -hı. bebekleriyle. E, onun dışında da demin dediğimiz gibi masalın içinde e, resimlere bakarak kendi masalını e, uydurmam mümkün. E, tavşanın e, zıplama Zıplanız diyelim zıpladığı yerleri çeşitlendirmek mümkün yani kitabın içine bir sürü ekleme yapılabilir okurken. Bu Canlandırmak böyle... da mümkün zıplama Evet yani küçük zıplamak giderek evet. büyümek işte kanepeden zıplamak dolabın üstünden zıplamak aman, gibi. Aman aman dikkat sen, sen tehlikeli yerlere gittin. Fakat bu tabi aynı zamanda bir kavram çalışması da sağlıyor işte küçük işte daha büyük daha büyük işte evet, alçak al yüksek. yüksek vesaire gibi çalışmalar da sağlıyor kitap. Evet, ben böyle işte birkaç farklı yöne çekilebilen kitapları çok seviyorum. yani O zaman tekrar tekrar oku. Zaten çocuklar bunu çok yapıyorlar. Aynı kitabı hı hı. yüz defa falan okudukları için. Böyle oyunlar kitabı daha değerli kılıyor bence. İstersen artık noktayı koyalım. Evet yine süremizi aşmışız biz. Ben bu kitabın adını tekrarlayayım. Evet. Zıp Zıp Tavşan. Tülli Nural yazmış. Doğan Pehlevan resimlemiş Enki Dük kitap basmış. Ee, gelecek hafta yeni kitaplarla yine burada olacağız biz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bir donap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazile mezunlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karakeç.